Oku yaratan Rabbin adına Oku yaratan Allah adına Oku çünkü okumak ilk sözüdür vahyin Ve patlayan ilk goncası kurtuluş kitabının Oku yüreği dağlanmış analar anısına Gözlerinde kan çiçekleri analarım Boğazlarında hıçkırık düğümü Kalplerinde hançer Oku! Özgürlük için Kanlı kefeni gelinliğe Kölelik alçaklığına Ve sonu gelmez azaba yi tutan kızlar anısına Oku! Mazlumlar ve açlar, yalın ayaklılar Ve gece kondularda yaşayanlar anısına Oku, köylünün gönlündeki ekim arzusunu anarak Oku, işçinin nasırlı ellerinden fışkıran Kurtuluş özlemini anarak Oku, öğretmenin yoksunluğunu Ve memurun sefaletini anarak Oku, yaralı ve mübarek bedenleriyle parmaklıklar ardındaki kahramanlar anısına. Oku, çünkü yiğitlik onların direniş çeşmesinden sulanıyor. Oku, İslam'ın ergin erleri anısına oku. Çünkü en vahşicesi işkencelerin ve Firavun oğullarının sürgün avını, kardeş kanı dökme alçaklığına ve uşaklığa yey tuttular. Oku. Hüseyin olmak üzere oku. Ki gönüllere bilesin göğsüne yezidin yay ile oku ve yayılsın sahra'yı kerbelaya kanınla mis gibi bir koku Müzik Oku en büyük Allah'tır Onun için var olmak gerek Onun yolunda gitmek gerek Ona doğru gitmek gerek ve özgürlük Halkın özgürlüğü için doğrulmak, kıyama durmak gerek, oku, oku, çünkü meyvesi okumanın basirettir, hicrettir, şehadettir.